Pavlustan Korintlilere 2. Mektup 6. Bölüm Tanrı ile birlikte çalışan bizler, onun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz. Çünkü Tanrı diyor ki, Uygun zamanda seni duydum, kurtuluş günü sana yardım ettim. Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir.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 Gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde, sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, yücelikte ve onursuzlukta, iyi ünde ve kötü ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz. Tanınmıyor gibiyiz ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız ama işte yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz. Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz. Ey Korintliler! Sizinle açıkça konuştuk. Size yüreğimizi açtık. Sizden sevgimizi esirgemedik. Ama siz bizden sevginizi esirgediniz. Bize aynı karşılığı verebilmek için çocuklarıma söyler gibi söylüyorum. Siz de yüreğinize açın. İmansızlarla aynı boyundurağa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı? Işıkla karanlığın ne paydaştığı olabilir? Mesihle Belial uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi? Tanrının tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor. Aralarında yaşayacak, aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bu nedenle, imansızların arasından çıkıp ayrılın, diyor Rab. Murdara dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim. Her şeye gücü yeten Rab diyor ki, Size baba olacağım. Siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız.